Ama بعد, fáinna astaq alhadîf kitab Allah, v sallallahu alaihi wasallam, v shrr alumur muhdethatuh, v kll muhdethin bidha, v kll bidha zlala, v arkadaşlar, İmam Riyadu Salihin adlı hadis kitabını okumaya, şerh etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız. En son ki yapmış olduğumuz dersimizde babul hauf korku Allah'tan korkma, Allah'ın azabından korkma bahsini almıştık. Bahsine başlamıştık, giriş yapmıştık. İçeride İmam-ı İm İm İm İm İm Nebi rahimahullah'ın zikretmiş olduğu hadislerin bir bölümünde kalmıştık. İmam Ahmed İbn Hammal rahimahullah'ın Sözünü, bu konuyla alakalı sözünü bir defa daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne diyor İmam Ahmed Rahimahullah? Kulun diyor korkusu, Allah'tan korkusu, Allah'ın azabından korkusu ve recası, ümidi, umudu eşit olması lazım. Yani iki kanatlı kuşun kanatlarının iki kanadının eşit olduğu gibi kuldaki haf derece eşit olması lazım. Bir taraftan kul Allah'tan azabından korkacak, sakınacak. Ateşinden, cehenneminden korkacak. Bir taraftan da Allah-u Teala'nın gafur, rahim çok merhametli, günahları örtücü, günahları bağışlayıcı olduğunu ne yapacak bilecek, buna itikat edecek. Diyor ki İmam Ahmet İbn Hanbel şayet diyor korku ya da araca, ikisinden birisi Diğerine ağır basarsa, diğerinden üstün olursa ne yapar? Kulu helak eder. Kul helak olur. Şayet reca tarafı, Allah'tan ümit tarafı, umut tarafı ağır basarsa kul sürekli ne yapar? Kendini güvende olanlardan hissedip, Allah'ın azabının kendisine dokunmayacağını zannedip Günahların içine boğulur, boğulur, boğulur, gider. Bugün de birçok insanın, özellikle bizim memleketimizde, şeytanın onlara bu taraftan yaklaştığını görüyoruz değil mi? İşte bizim kalbimiz temiz, allah Teala merhametlidir, affedicidir tarzında sözlerle cümleye girerek bizlere aslında onlar ne ifade ediyorlar? Onlardaki reca tarafının ağır bastığını ve bundan dolayı da o günahlara karşı cüretkar olduklarını, cesur olduklarını gösteriyorlar. Şayet kuldaki korku tarafı ağır basarsa, sürekli Allah Teala'nın azabı korkusu, ateşi, cehennemi kulda ağır basan taraf ise ne var kul? Allah'ın rahmetinden umut kesenlerden olur. Aynı şekilde başkalarına da bu pencereden korku tarafından baktığı zaman hariciliğe düşmüş olur. Yani insanların sürekli yapmış olduğu hatalarından dolayı, düşmüş oldukları hatalardan dolayı küfre düştüğünü onları tekfir eder, onlara kafir damgasını vurur. Bu iki taraf da hatalı. Kulunu yapmalı. İmam Ahmed İbni Hanbel Rahimahullah'ın dediği gibi sürekli gözünün önünde Korku ayetleri, Allah Allah Talanın kendisinden azabından cehenneminden korkulması gerektiği ile alakalı ayetler ve hadisler göz önünde olmalı. Buna mukabil, bunun yanında reca, Allah Teala'dan ümit kesmemek, Allah Talanın kul, kul kula tövbe kapısını ona ölüm gelinceye dek ve insanlığa da güneşin batıdan doğmasına dek açık tuttuğunu kul bilmeli. Bu ikisi eşit olduğu zaman Allah'ın izniyle kul ne yapar? Mutedil olur. Seyrinde, gidişatında Allah-u Teala'ya bir taraftan ümit beslerken bir taraftan da azabından korkar. Evet. Hatırlarsanız bu konuyla alakalı ikinci hadisi okumuştuk. İmam-ı Rahimahullah. Önce Havf Korku bahsini zikretmiş bize. Bu korku bahsinden sonra bizlere Reca bahsini zikredecek. O da bu yapmış olduğu bölüm başlıklarıyla önce korkuyu zikredip sonra arkasından Reca'yı zikretmesiyle İmam Ahmet İbni Anbel'in sözünü hatırlatıyor bize. Yani sadece korku bahsini anlatıp kalabilirdi. Korku bahsinin hemen akabinde ne yapmış bizlere? Reca bahsini zikretmiş. Konuyla alakalı, reca ile alakalı, ümitle alakalı ayetleri ve hadisleri zikretmiş. Ta ki kulda olsun? Bu kitabı okuyan okuyucu da, Müslüman kulda bir denge, bir terazi, bir ölçü olsun. Demiştik ki ikinci hadiste, ki bu hadis İbn-i Mesud radıyallahu anhuma'dan rivayet olunuyor. Radıyallahu anhumdan rivayet olunuyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki i̇bn Mesud, Abdullah bin Mesud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yutâ bi cehenneme yevme idin. O gün diyor cehennem getirilir. Kıyamet gününde cehennem getirilir. Leha seb'ûne elfe zimâmin. Cehennemin 70 bin tane neyi vardır? Kulb. Yani 70 bin tane <gülüyor> kulbu var. Ma' kulli zimâmin seb'ûne elfe melek. Yecurrûneha. Ve her kulb, cehennemin o her kulbunu Tutan, çeken ve getiren ne var? 70 bin melek var. Yani 70 bin tane kul ve her kulda da 70 bin tane melek cehennemin abi var getiriyorlar. Cehennem böyle büyük, <gülüyor> böyle dehşet verici, böyle korkutucu bir Allah'ın yaratmış olduğu mahluk. Ve şu anda ehli sünnetler cemaat olarak biz ne diyoruz? İman ediyoruz ki cehennem şu anda yaratılmış. Az sonra hadiste de gelecek. <gülüyor> Ce Cehennem neyi bekliyor? <gülüyor> Cehennem sure üfleyen meleğin sure üflemesini, kıyametin kopmasını, insanların sonra tekrardan dirilmesini, mahşere toplanmasını ve hesaplar görüldükten sonra kendisine Allah Teala'nın orası için yaratmış olduğu orayı hak eden kullarını <gülüyor> göndermesini bekliyorum. Ve Allah Teala'nın helmin helim telat sorusuna allah Allah Teala'nın doldun mu sorusuna helmin mezid daha var mı diye cevap vereceği günü bekliyor. Onun için yaratılmış ve o günü bekliyor. Bu hadisi İmam Müslim sahihi olanı yapmakta rivayet etmekte. 3. <gülüyor> <gülüyor> hadis Nu'man İbn Beşir radıyallahu anhuma قال: "Sami'tu sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: İn ehvana ehlin-nari azaban yawmül kıyame." Kıyamet günü kıyamet günü kendisine cehennemde azap edilecekler olan Azap edilecek olanlar arasında azabının en hafif olduğu azabının en düşük olduğu kimse şudur. Onun hali şöyledir. Düşünün arkadaşlar. Yani cehennem dediğimiz zaman aklınıza öyle hafif bir ateş gelmesin. Cehennem dendiği zaman en hafifi oraya girip de ...orada en hafif azaba maruz kalacak olan insanın durumu şöyle olur diyor Aleyhisselatü Vesselam. يُوضَعُ ف۪ي أَخْمَسِ قَدَمَيْهِ Ayağının altına iki tane kor konulur. Ayaklarının altına iki tane kor, ateş konulur. يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ Bu ayağının altına konulan korun... ...ateşinin hararetinden beyni... ...o adamın beyni, o kulun beyni ne var? Kaynar diyor. Fokur dar. <gülüyor> Hiç böyle yumurta haşladınız mı siz? Böyle yumurta haşlarken o cezvenin, o tencerenin içinde fokur fokur fokur fokur fokur. fokur. O su kaynar. Su ile birlikte yumurta da ne var? Kaynar. İşte Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki cehennemde azap görecek insanların, azabının en hafif olanının durumu ayağının altına ateş konulup kor, konulup Beyninin fokurdaması. Ma <mâ> yara en aheden eşeddu minhu azâbe. Ve bu adam öyle zanneder ki ondan daha şiddetli azaba uğrayan yoktur. Yani ona yapılan azabın insanlar arasında, cehenneme girenler arasında en şiddetli olanı olduğunu zanneder. Halbuki onun azabı, onun başına gelen bu azap, cehennemlikler arasındaki en hafif olanıdır. <gülüyor> ve innehu le ehvenuhum azabâ. Muttefakun aleyh. <Slt> bu hadis, Uhari ve Müslümin ittifak etmiş olduğu hadislerden. Aleyküm selamu. O halde arkadaşlar, bu şiddetli güne ne yapmak lazım? hazırlıklı olmak lazım. Bilmek lazım ki Allah Teala'nın yasakladığı, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şeyler bizi nereye götürecek? Bu hadiste bahsedilen yere götürecek. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi ne diyor? Cehenneme giden yol neyle döşenmiştir diyor? Şehvet ve nefsin arzuladığı şeylerle. Yani nefsinin arzuladığı, nefsinin yap dediği, nefsinin istediği şeyler seni nereye götürür arkadaşım? Cehenneme ateşe götürür. Cennete giden yol ise <gülüyor> Cennete giden yol ise neylerle döşenmiştir? O yol nedir? Nefsin hoş görmediği, nefsin senin yapmanı istemediği şeylerle. Şöyle herkes şöyle bir hayatına baksın. Nefis senden Pazartesi, perşembe oruç tutmanı istiyor mu? Yok. Sabah namazına kalkıp camiye gitmeni istiyor mu? Yok. Ezan okunduğu zaman camiye gitmeni istiyor mu? Yok. Haram gördüğün zaman yüzünü çevirip ona bakmamanı istiyor mu? Yok. Demek ki bileceksin ki, bu örnekleri çoğaltırız. Bu yol cennetin yolu. Bu yol cennetin yolu. Nefsin harama bakmanı istiyor mu? İstiyor. Helalini, haramını... Ölçmeden, kontrol etmeden para kazanma konusunda para hırsı ile zengin olmanı istiyor mu? İstiyor. Bu ve buna benzer şeyleri de bileceksin ki seni nereye götürecek bu yol? İşte bahsedilen bu ateşe götürecek. O halde ne yapmamız lazım? Nefislerimizi bu ölçüyle tartarak bu ölçüyle kontrol altına almalıyız. Dördüncü hadis Semura İbnu Semura Tubnu Cundub radıyallahu anhu Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar kıyamet gününde arkadaşlar mahşerde toplanınca bir araya gelince tabi güneş onlara yaklaşacak güneş yaklaşacak insanlara güneş yaklaşınca tabi insanların teri İnsanların irinleri ne yapacak? Çoğalacak. Yani siz mahşeri düşünün. Sayısını bilmediğimiz kadar çok mahlukatın bir arada iç içe bulunduğunu düşünün. Yani bunu anlayabilmek için insanın şöyle Arefe günü, haç zamanında Arefe günü oraya gidemese de televizyon açtığı zaman oradaki manzarayı, oradaki sahnedeyi düşünsün. Milyonlarca insan dağ, tepe, taş ne yapıyorlar? Yollara akmışlar. Müzdelife gidiyor. Sen baktığın zaman diyorsun ki ya bu insanların yani ucu bucağı yok. Değil mi? İşte mahşeri bunun çok çok çok daha büyük halini düşünün. Ve insanların iç içe olduğunu, yan yana olduğunu, ten tene olduğunu, çırılçıplak olduğunu düşünün. Ve güneşin onlara yaklaştığını düşünün. <gülüyor> Az sonra rivayetlerde gelecek o tabi kan, o irin ve ter irin ve ter hadisi. Diyor ki Aleyhisselatü'ne bu hadisi, ateş kimilerinin diyor, ayaklarını ila ke'beyhi ayak bileklerini ve minum men te'ekhudu ila rükbeteyhi kiminin dizlerine kadar ateş çarpacak, ateş bulacak. ve minum men te'ekhudu ila huczetihî huzza kişinin beli yani kuşak sarılan kemer takılan yer. Kimini de ateş buraya kadar yakacak. ومنهم من تأخذه الى Kimini de köprücük kemiğine kadar ne yapacak? Ateş kavuracak. Ateş kuşatacak. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Beşinci hadis İbn Ömer hadisi radıyallahu <Sessizlik> anhuma. Allah ondan ve babasından razı olsun. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve selleme kal. Yekûmun nasu li rabbil <Sessizlik> alemin. O insanlar kıyamet gününde diriltilir. Tekrardan kalkarlar. Alemlerin Rabbine kalkarlar. Dünyada kalkmasa da, Rabbine kıyamda bulunmasa da, namazda bulunmasa da, ahirette ne yapacak? Artık kontrol onun elinden çıkıyor. Ölüm, On elinde değil, ölecek, sonra üflenilecek, tekrardan dirilecek, artık hayvanların sürüldüğü gibi ne yapılacak? Mahşere sürülecek. Yıbı bu, hatta yıbı, ahaduhum hum fi rüşhihi diyor. Kullar, ne yapacak onlardan, kullardan bazıları terebo olacak, tere. Uzuneyhi. Neresine kadar? Diyor kulak yarılarına kadar. Kulaklarının yarısına kadar ter. Arak. düşün siz o teri. Ya şimdi burada şöyle bir şey tahmin edelim. Biz burada şu anda 30 kişiye yakınız. Şöyle bir kap getirirse şurada herkes bir tükürse üç kere beş kere ne yapalım o kap dolar değil mi? O hani sayısını Allah-u Teala'nın bildiği kadar çok olan o mahlukatın bir araya gelip Güneşin onlara yaklaştığını, onların terlediğini düşünün. Ve terin o kulak meme, kulağın yarısına kadar yükselip o insanları boğduğunu düşünün. İşte böyle bir gün. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Evet bu hadiste muttefakun aleyh. Altıncı hadis Enes hadisi radıyallahu anh. Hukal hataben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe ta ma semitu kat diyor ki Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir hutbe verdi bir vaaz verdi Bundan önce diyor öyle bir hutbe duymamıştım işitmemiştim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hutbesini diyor ilk defa işittim diyor ki Aleyhisselam لو تعلمون ما اعلموا لضحكتم كثيرا Diyor ki aleyhissalatü vesselam, şayet benim bildiklerim bilseydiniz sizler, bana gösterilenleri görseydiniz, bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Hatta bir rivayette diyor ki, ne yapmazdınız, hanımlarınızla yatakta zevk almazdınız. Yani aklınızda hep o dehşet hali, o korku hali olurdu. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bizim bilmediklerimiz, bizim görmediklerimiz ne yapılmış? Gösterilmiş. Bizim şu anda duyamadığımız, bizim duymamızın engellendiği sesler ona duyurulmuş. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cehennem gösteriliyor namazdayken. Değil mi? Ay tutulunca, aleyhissalatü vesselam namaza durunca <gülüyor> ne yapıyor? Namazda geri geri kaçıyor. Ashabı onun önüne namaz kıldırıyor. Ondan sonra başka bir namazın başka bir bölümünde, başka bir yerinde ise öne doğru gitmeye başlıyor. Adım atıyor ileri doğru. Ashabı soruyor aleyhissalatü vesselam'a. Yani ey Allah'ın Resulü namazdan sonra. Bizler seni daha önceden bu şekilde namazda hareket yaptığını görmedik. Bu şekilde davrandığını bilmiyoruz. Nedir hikmeti? Diyor ki Aleyhisselatü vesselam bana ateş gösterildi. O ateşin diyor o harrından ne yaptım? Geri kaçtım. Bana diyor cennet gösterildi. Cennette diyor bir üzüm salkımı almak istedim. Cennetten. Şayet diyor o cennetten o üzüm salkımını alsaydım ne yapardı bu insanlık diyor yeryüzü kıyamete kadar onu yerdi bitmezdi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şayet benim diyor duyduğumu veyahut da rivayet şekilde Allah-u diyor bana duyurduğu kabir azabını sizlere de duyurmasını isterdim. Şayet sizlerin birbirinizi defnetmeyeceğinizi bilmesem. Yani aleyhissalatü vesselama kabir azabı, kabirde yaşayanların azabı duyuruluyor. İnsanlara ve cinlere bu ne yapılmıyor duyurulmuyor. bu sebeple Aleyhissalatu vesselam ashabına diyor ki bildiklerim bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Fakat ta ashabu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem wujuhuhum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bahsedince böyle şiddetli konuşunca ashab yüzünü örtüyor. Herkes boynunu büküyor, yüzünü örtüyor. Olayın şiddeti onları kuşatıyor. Ve lahum Ve Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorlar. Çıkıra çıkıra alamaya başlıyorlar. Muttefakun aleyh. Bir rivayette diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an ashabi şey'un fekatab. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabının bazı hususlardaki e, davranışlarıyla ilgili e, bazı şeyler ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Orredet aleyye el cennetü ve el nar. Çıkıyor hutbeye. Bana diyor cennet ve cehennem gösterildi. فَلَمْ اَرَكَ الْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَلَوْ مَا أَعْلَمُ قَلِيلًا <كَثيرًا> Ben diyor bugün ateşi gördüm. Ve bana bugün şer ve hayır bugünkü gibi ne yapılmadı hiçbir zaman gösterilmedi. Yani cennet ve cehennem bugün ki kadar görmedim diyor. Elim diyor bildiklerim bilseydiniz az güler çok ağladınız. Fema <gülüyor> ate ala ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yevmun eşedde minhu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ashabının başından böyle bir şiddetli onları böyle etkileyici bir gün geçmemiştir. Bunu duyunca renkleri kaçıyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ashab üzerini örtüyor. Ve lehum <gülüyor> khanin. Hıçkıra hıçkıra alıyor. Bu hadiste i̇mam Müslim ve İmam-ı Ahmet rivayet ediyor. Yedinci hadis, Miktat radıyallahu anhu hadisi. Diyor ki Miktat, <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Tuduna şemsu yevmel kıyameti minel halk Hatta tekune minhum kemikdârim il. Kıyamet günü güneş, kullara, insanlığa bir mil, bir mil miktarına var yaklaştırılır. Kale hmm. <gâle> Süleym ibn-i Amir el-Ravi anil miqdad, <gülüyor> sahabe miqdattan ravi, hadisi rivayet eden Süleym diyor ki, fe wallahi ma edri, ma ye'ani bil mil, diyor bu hadiste geçen mil, güneşin kullara bir mil miktarı yaklaşacağı ifadesinden ne kastediliyor bilmiyorum. Mesafet-el-ard am-el mil el-lezî tuktahalu bihi Yeryüzünde bir ölçü birimi olan bugün de bizim kullanmış olduğumuz mil mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan o alet mi? Ona da deniyor Arapça'da. Yani o kadar mı yakın, insanın gözüne yakın olduğu kadar mı güneş yaklaşılacak? Yoksa bir mil. <gülüyor> yani ister bu olsun, ister o olsun. Bugün bilim adamları ne diyor? Güneş bırakın bir mili. Bırakın insanın gözünün önüne getirilmesini. Bir santim yerinden oynayıp yaklaşsa dünyaya, diyorlar ki dünya yanar. Kıyamet gününde güneşin siz yaklaşacağını ve bu halde olacağını düşünün feyekunun nasıl ala kadri a'malihim fi'l-a'raq. İnsanlar diyor amelleri oranınca amellerine göre tereboğ olacaklar. Tebinhum men yekunu ila ka'beye. Ya dünyada bir yarıştayız öyle değil mi arkadaşlar? Salih ameller ve vakit ve ömür değil mi? Yarışıyoruz. Bir taraftan da rakibimiz var şeytan. Hemah heves. İşte bu ameller ne kadar salih olur, tabi onun tevhid derslerinde biz bunu hep söyledik. Amellerin çokluğundan önce işaret edilmesi gereken nokta halis olması. Yani Allahu Teala'ya has kılınmış olması. Yalnızca Allah yapılmış olması. Bu yeterli mi? Değil. Bir de ne olması gerekiyor amellerde? Peygamberin sünnetine mutabat, sünnete uygun olması. Ondan sonra artık amelin çokluğuna bakarız. Ameli çoğaltmaya bakarız. Ama bundan önce, amelin çokluğundan önce dikkat edilmesi gereken konu husus, İhlas ve mutabaat. Allah için mi yapıyorsun bu ibadeti? E yapmış olduğun ibadet, ibadetin sünnette yeri var mı? Yoksa e yap, güzel oldu. Herkes şimdi bugün görüyorum, adam tutuyor birisini, diyor ki şunu şöyle söyle, bu kadar böyle söyle, bu kadar böyle yap. Şu vakitte şöyle namaz kıl. E, sünnette var mı bu? Peygamberin dininden sallallahu aleyhi ve sellemin dininden getirmiş olduğu sünnetinden buna delil getirebiliyor musun? Ben o kadarını bilmiyorum. Cevabını alıyorsun. O kadarını bileceksin. Önce o kadarını bileceksin sonra amel yapacaksın. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? Mesela kendi kafalarına göre din adına dinlenmiş zanlıyla birçok şey yapıyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği, yaşamış olduğu dönemde, çağda ve ondan sonra gel gelen ashabın ve ashabtan sonra gelen tabiin çağında döneminde yapılmamış olduğunu biliyoruz biz. Adama dediğin zaman, niye bunu yapıyorsun? Niye böyle bir şey yapmak ihtiyacında bulunuyorsun, peygamberin yapmadığı bir şeyi? Dediğin zaman travmaya giriyor, ilk defa duyuyor böyle bir şeyi. Halbuki o amele yapmadan önce İlk düşünmesi gereken soru bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış mı? Eğer gözünün önündeki terazi, ölçü, ayar bu olursa kendisine bu soru sorulduğu zaman <gülüyor> cevabı da hazır olur. Şimdi mesela Mevlüt Kandili gelecek değil mi Türkiye'de? Nisan'ın ilk haftası mı? 16'sı mı? 18'i mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmamış? Hayatı boyunca yıl donu, doğum gününü kutlamamış. Kendisinden sonra sahabeleri de böyle bir şey kutlamamış. Tabiin de böyle kutlamamış. Dört mezhep imamı döneminde de böyle bir kutlamaya şahit olunmamış. <gülüyor> ne zaman ki Fatimi devleti, Şii devleti gelmiş, yeryüzünde birçok toprakları ele geçirmiş. Diğer dinlerden etkileşim sonucu böyle bir kandil kutlama gereksiniminde kendilerince bulunmuşlar. İlk 300 yılda, 400 yılda olmayan bir şeyi dine sonradan sokmuşlar ve o günden itibaren de Müslümanlardan bir kısmı, Müslümanların bir bölümü ne yapmışlar? Bunu kutlamaya devam etmişler. Ta ki bu Allah'ın dininin bir emriymiş gibi zannedilir olmuş.'' Ama kimse bu kandilleri kutlayan hiçbir kimse kendine gelip de ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kutlamamış. Ashabı bunu kutlamamış. Altın çağlar bunu kutlamamış. Benim ne haddime? Allah'ın dininde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu dinde olmayan bir şeyi ondanmış gibi kabul edip amel etmek benim ne haddime diye soru soracağına ne yapıyor? Bu tür amellerden ve buna benzer amellerden sevap umuyor. Çok önemli arkadaşlar. Mutabahat, sünnete uygunluk. Yaptı mı, yapmadı mı? İnanın oturuyoruz bazen böyle görüyorsun. Adam Hristiyan, Yahudi. <gülüyor> Birçok şeyin onlardan geçtiğini şu andaki bizim toplumlarımıza Müslüman toplumlarımıza onlardan geldiğini, onlardan geçtiğini onlarla konuşurken anlıyorsun. Mesih İsa'nın doğum günü diyor adam. Kutlu doğum haftası diyor. Onda da var yani. Mevlid kandili. Onlar da İsa'nın Aleyhisselam'ın Kandilini kutluyorlar. İşte cenazeler oluyor. Yahudi diyor ki bizim de cenazenin kaçı var? Yedisi var, kırkı var, elli var. Ne yapıyorsun? Demek ki şey buradan geliyor. Kaynak burası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halbuki bizlere yasaklıyor. Bizden önceki gelen topluluklara da yapmayı, benzemeyi, onları taklit etmeyi. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلَا كَعْبَيْهِ Kimilerinin de ateş, kimilerinin de ter ayak bileklerine. Ummun hun yakunu men yekunu ila rukbeti dizine ve minhum men yekunu ila hiquweihi belina. Ve minhum men yuljimuhu alaraqul elcama. Kimin elarabio gem gibi, Alt, atın gemi gibi, nabio sarı kuş atıyor. Ve işaret Resulullah sallallahu aleyhi bunu anlatırken ağzına işaret ediyor. Yani kimine de ter ne yapacak ağzına kadar. Gelecek. Ravahu muslim. 8. hadis Ebu Hureyre hadisi radiyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ya'raqun nasu yevmel kıyameti hatta yedhebe arakuhum fil ardi seb'ine zira. Bakın arkadaşlar insanların o gün terleme sahnesini bir de bu hadisten bakalım. Bu hadisten gözümüzde canlandıralım. Bu öyle bir ter olacak ki diyor ki aleyhissalatü vesselam o teri yeryüzü emecek. O yaratılmış oldukları diğer toprak, emecek. Ve o ter 70 zira. Yani 70 arşın. Şimdi zira dedik birçoğunuz anlamadı. Arşın dedik yine anlamadınız değil mi? Nedir zira, nedir arşın? Eski bir ölçü birbiri. Eskiden mezura metre, kilometre yoktu değil mi? Kilometre yoktu. İnsanlar Ölçü birimlerini bu şekilde anlatıyorlar. Zira arşın yani parmak uçlarından dirsek mesafesi. Kişiden kişiye değişir. Ortalama 60 ila 70 santim arası. Yani 70 zira yeryüzü emer diyor teri. Öyle bir terleme olacak. İnsanlar bu şekilde terleyecek. Ve yulcimuhum hatta yabluga adânehum. Bu ter onları ne yapacak? Kulaklarına kadar gemleyecek. Kulaklarına kadar kuşatacak. Dokuzuncu hadis bu hadis de muttafakun aleyh hadislerden Ebû hadisi 9. hadis diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber otur oturuyor bir diyor ses duyduk. Bir şeyin bir şeye çarpma sesiydi bu. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki "Hal tedruna ma bu, bu böyle bir yani duyduğunuz sesin ne olduğunu biliyor musunuz? Kullana Allahu ve dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kal haza hajarun rumiya bihi fi'n Bu diyor bu ses cehennemin üstünden bırakılan 70 yıl önce bırakılan 70 yıl önce bırakılan ve az önce cehennemin dibine vuruş sesidir. Yani taşın 70 yıl bir yolculuğu olmuş cehennemde. Yukarıdan bırakılmış kaya, taş. Dibine vurduğu zaman o esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı bir sesi duymuş. Bu sesi duymuşlar. İşte diyor ki duyduğunuz ses bu sestir. 70 yıl bir yolculuk ve taşın inişi. İşte diyor siz bu taşın çarpmış, çarpma sesini duydunuz. Bu kayanın çarpma sesini duyuyorsunuz. Hadis, Müslim rivayet etmiş. An Adi İbni Hatim 10. hadis radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Mâ minkum min ahadin illâ seyükellimuhu Rabbuhu Leyse beynehu ve beynehu tercuman. Sizlerden her biriniz ile Rabbiniz tercümansız olarak arada hiç kimse olmadan konuşacak teke tek etek. hesabı siz düşünün arkadaşlar o sahneyi siz düşünün. Yani günah işlemek istediğiniz zaman o sahne aklınıza gelsin. Feyyazuru eymen minhu falayra illa ma qaddem. Kul diyor sahne bakar, yaptıklarını görür. Feyyazuru aş emem minhu falayra illa ma qaddem. Soluna bakar ve yaptıklarını görür. Feyyazuru beyne yedihi şöyle gözünün önüne bakar, önüne bakar, falayra <gülüyor> illa nara tılqa vjihhi. Bir de bakar ki ateş. Fatqu nara, vlo bişkte sen buratayım. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine. Yani karşılayacağınız sahne bu. Rabbinizle tek tek konuşacaksınız. Kafanızı kaldırdığınız zaman ateş karşınızda. Sağınızda yaptıklarınız hazır. Solunuzda yaptıklarınız hazır. Bunların hepsi orada inkara mahal bırakmamak için önünde bekliyorlar. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir hurmanın çekirdeği de olsa yarısı da olsa ne yapın? Bununla bile olsa ateşten korunun. Küçümsemeyin yani. Allah da infaksa infak. Allah yolunda çabaysa çaba, gayretse gayret. Çünkü bunların her birine ihtiyaç duyacaksınız. Ama dediğimiz gibi bunların hepsini yaparken ihlas çok önemli arkadaşlar. Başka bir şey karışmayacak ona. Seleften bazılarının dediği gibi nefsimle ihlas konusunda uğraştığım kadar nefsime ihlası öğretene kadar Çektiğim çile kadar başka bir şey yapmadım diyor. Çile çekmedim. Bu şekilde nefsimle uğraşmadım. Yani ihlas zor bir şey. Sürekli onu Allah için yaptığını kalbinde hazır elemek, ona başka bir şey bulaştırmamak zor bir iş. Böyle kolay elde edilecek dille söylenen bir şey değil. Dilin de altında kalplerde olan bir şey. Derinlerde olan bir şey o. Bu hadiste Ravahu muttefakun aleyh. 11. hadis diyor ki Ebu Zer hadisi Kale, قال, kale قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnni era ma la teravne ve esma'u ma la tesma'un. Diyor ki aleyhissalatü ben sizlerin görmediklerinizi görmekteyim. Az önce söyledik. Neleri gördü aleyhissalatü vesselam. Ve esma'u ma la tesma'un. Sizlerin diyor, şu an duymadıklarınızı duyuyorum. Yani allah Teala öyle bir görme, öyle bir işitme Yeteneği vermiş ki bize. Evet duyuyoruz şeyleri, bir şeyleri görüyoruz ama bu gördüğümüz ve duyduğumuz şeylerin dışında o kadar çok şey var ki onları ne yapamıyoruz biz? Göremiyoruz. Mesela şu andaki burada bulunan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermiş olduğu melekleri ne yapamıyoruz? Göremiyoruz değil mi? İlim meclislerinde dolaşan melekler. Sağımızda solumuzda olan melekler. Bunları görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama var, biliyoruz. Değil mi? İnsanın, insanı koruyan muakkibat. Takip eden, koruyan melekleri görüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmüyoruz. Cinleri görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yani bunları allah Teala bizim görmemizden ve bunların hareketlerini duymamızdan bize yapmış? Şu anda muaf eylemiş. Du görmüyoruz, duymuyoruz. Aynı şekilde gökyüzünün inlemesi var arkadaşlar. Gökyüzünün inlemesi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki siz bunu da duymuyorsunuz. Yani buradan biz bunu anlıyoruz. Sizin duymadıklarınızı ben duyuyorum. Gökler inliyor. Ağır geliyor göğe. Diyor ki وَحُقَّ لَهَا an ta'id أَطَّةِ السَّمَّأُ وَحُقَّ لَهَا an ta'id Diyor. Yani inlemesi de haktır onun. Yani inlemeye layık bir şeyden dolayı inliyor. مَا فِيهَا مَوْضِعُ عَرْبَعِ اَصَابِعِ Çünkü göklerde diyor her dört parmak Büyüklüğündeki yerde, dört parmağın kaplayacağı her yerde ne vardır? Bir melek vardır ve o melek alnını ne yapmıştır? Secdeye koyup Allah'a secdetmektedir. etmektedir. Yani göklerde uçağa biniyoruz, görüyor muyuz? Her dört parmak miktarında melek. Görmüyoruz değil mi? Ama göklerde o kadar melek var, düşünün siz sayılarını. Ve bunlar ne yapıyorlar? Secde halinde... Allah'ı tazim ediyorlar. Allah'ı yüceltiyorlar. Yani allah Teala'nın azameti tazimi çok büyük arkadaşlar. Başka bir hadiste allah Teala bir hüküm, bir emir kaza ettiği zaman, buyurduğu zaman melekler ne yapar diyor? Kendinden geçer, bayılırlar. O, o şeyin ağırlığından. Ama şimdi öyle ahmak insanlar, öyle Rab'lerini وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ Allah'ı hakkıyla tanıyip bilemeyenler var ki, diyor ki, allah Teala demiş ki, ete kemiğe büründüm falanca diye göründüm. Değil mi? Bunu diyen ahmaklar var. Bunu söyleyen zındıklar var. Yani bir taraftan melekler Allahu Teala'yı tazim etmek ve kendilerini Allah'a yakın olmalarına rağmen, Allah'a isyan etmemelerine rağmen, Secde halinde tutan, secde halinde bulunan melekler var. Allah'ı bildikçe, tanıdıkça haşyetleri, korkuları artıyor. Bir taraftan da böyle hacı hoca görüntüsünde zındıklar var. Ne yapıyorlar? Allah'ın hakkıyla Allah'ı bilmeyip, takdir edemeyip, kendi tasavvurlarındaki Allah inanışına yamamalar yaparak ona yardımcılar. Değil mi? onun yerine, yeryüzündeki kullarına gidip yetişen, yardım eden evliyalar tasavvur ediyorlar. <gülüyor> allahu ta <gülüyor> <chewingcheerful otra> ve Allahu lev ta'lemune ma a'lemu ledahiktum kalilen ve levekeytum kethiran ve ma teledezdum bin nisai furuş. benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Ve yataklarda diyor hanımlarınızdan zevk almazdınız. Ve leharaştum iles su'udati tecerune ila Allah ta'ala. Yollara çıkar, kendinizi sokaklara vurur Allah Teala'ya sığınırdınız. Yani deliye dönerdiniz bu manada. Korkardınız. Allah Teala'ya nida eder, seslenir ve istigasede bulunur, yardım isterdiniz. Bu hadis de Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Aynı şekilde İbn Mace ve İmam Ahmet rivayet ediyor. 12. hadis Ebu Hurayra, Ebu Berze hadisi. Nadle i̇bn Ubeyd al-Eslemi radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tezulu kademe abdin hadda yus'el an umrihi. Kul diyor bırakılmaz. Kul kıyamet günü yerinden oynatılmaz. Ayakları hareket edemez kulun. Orada donup kalıyor. Yani mutlak güç, mutlak kudret allah Teala'da. O bir şey oldu dediği zaman artık o oluyor. Diyor ki an umrihi fîmâ efnâhû ömrünü nede geçirdiği sorulmadan, وَعَنْ اَلْمِهِ ف۪ي مَا فَعَلَ فِيهِ Öğrendiği ilimle ne amel ettiğinden, neler yaptığından, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ Malını nereden kazandığından, وَف۪ي مَا اَنْفَقَهُ Ve onu nerede harcadığından, وَعَنْ جِسْمِهِ ف۪ي مَا اَبْلَاهُ Ve vücudunu nerede, cismini, bedenini nerede kullandığından, yani bu dört şeyden sorulmadan kullanamaz, Yerinden oynayamaz. <gülüyor> Yaşını, ömrünü ne de fena etti. Şöyle herkes şimdi kendini bir titresin şöyle baksın. Ben Allah'a itaat eleme ömrümü geçiriyorum? Yoksa allah Teala'nın hoşlanmadığı, <gülüyor> sevmediği ortamlarda mı geçiriyorum? Öğrendiğim ilimimle ne amel ediyorum? Bu malı nereden kazanıyorum? Haramdan mı, helalden mi? Ve nereye harcıyorum? Ve bana verilen bu bedeni nasıl kullanıyorum? Bu dört şeyden sorulacaksın. Ravahut Tirmizi. 13. hadis Ebu Hurayr hadisi. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Şeyh Albani Rahimahullah ve Salihin'de zayıf olan hadisler içinde bu hadiste zikrediyor diyor ki terimiz e, Ebû Hurayra rivayette. Kâle kâra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Yevme izin tuhaddisu O gün yer yeryüzü haberleri anlatmaya başlar. Şimdi yani herkes zannediyor ki veya güneşli olan kul zannediyor ki kendisiyle baş başa Yahut'ta onu kimse görmüyor. Yeryüzünde yürüyor ama aslında onun bütün kayıtlarını kaydeden meleklerin dışında bir de ne var? Şahit olan yeryüzü var. Yomu iden taddif akhbaraha o yer yüzü dile gelip konuşacak. Allah Teala'nın ayetlerde buyurduğu gibi derilerimizin konuşacağı gibi. Kullar ne diyecek? Limbe şehittum aleyna. Yani kul Allah olan Allah'la Allah birlikte Allah'a karşı onun aleyhine konuşmasına binaen derisine diyecek ki Limbe şehittum aleyna. Aleyhimize ne şahitlik yaptınız? Düşünün sen kendi derinle ne yapıyorsun? Husumete düşüyorsun. Bırakın hanımınızı, bırakın çoluğunuzu, çocuğunuzu, bırakın annenizi, babanızı, eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı. Kendinle ne yapıyorsun? Husumete düşüyorsun. Diyorsun ki, derin ne diyor deri? Antakan Allah. Antaka kulle şey. Vallahi diyorlar bizi konuşturan ve her şeyi konuşturan Allah konuşturdu bizi. Her şeyi konuşturan Allahü Teala bize ne yaptı? Konuşturdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Sun maa ale eteduruna ma akbaruha. Biliyor musunuz? Onun diyor haberler nedir? Neden haber verir? "Qalu Allahu wa Rasuluhu alam. Allah ve Rasulü daha iyi bilir. Fıin akbara anta şehad ala kulli abdin, u ametin bi ma amil ala zahriha. Her kadın ve erkek kulun yar yüzünün üstünde yaptığı şeyler haber verir. Ona şahitlik eder. Ve der ki diyor amil te keza ve kezava şöyle şöyle yaptın. Şu gün de şöyle yaptın der diyor. İşte bu da onun haberidir diyor. 14. hadis Ebu Sa'id Al-Khudri hadisi radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulullah aleyhisselatü vesselamın bu hadisteki ifadesi çok ilginç arkadaşlar. Hani şimdi <gülüyor> bazen arkadaşını, kardeşini, eşini, dostunu böyle düşünce içinde görürüz. Ya dersin ki kardeşim yani işte şu an İyi durumdayız. Yani şu an moralimi düzelt. O der ki ya nasıl moralimi düzelteyim ki işte şu anda falanca bir yerde çocuğum, oğlum ya da bir sıkıntı var. O, o, o varken kafamın bir ucunda, bir köşesinde ben nasıl rahat edeyim ki değil mi? Bunu bir kendi hayatımızda görürüz. Yani o anda iyi şeyler yaşıyorsundur. O anda güzel duygular içindesindir. Ama kafanın ucundaki bir sıkıntı, bir sorun... Hayatının köşesindeki bir problem seni sürekli ne yapar? Rahatsız eder ve o anı o anı yaşamayı, o anın tabiri caizse tadını çıkarmayı ne yapar? Sana engel olur. Tadını alamazsın o anı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki: "Keyfe en'amu ve sahibul qarn kad iltakama al Suru üfleyecek olan meleğin diyor, suru üfleyeceği buruyu ağzına alıp tutmuş olması biliyorken nasıl tad alabilirim ki? Nasıl zevk alabilirim diyor? Nasıl aklım rahat olabilir ki? Yani sen biliyorsun, iman ediyorsun ki tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakini öyle bir yakin ki değil mi? Yani şimdi biz de biliyoruz melek ağzına almış buruyu üfleyecek, suru üfleyecek. Değil mi? Her birimiz burada biliyor ki ölecek. Ama sanki bu bilmek, bilmek öyle bir bilmek ki yani dışarıda şimdi yağmur yağsa, yağmur yağdığı zaman şemsiyesi çıkarsak ıslanacağımızı biliyoruz ve onu yaşıyoruz yaşamışız çünkü birkaç kere. Değil mi? Ayaklarımıza su gelecek. Üşüyeceğiz. Eve gittiğimiz zaman sırılsıklam olacağız. Aynı böyle bir gerçek var arkadaşlar. O da bizlerden her birinin ne yapması? Ölmemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki melek diyor bu ağzında bu aldığı boynuzu almış bekliyor. Sur üfleyecek. Fastema <gülüyor> al izna. kendisine verecek diyor izini bekliyor. Hali Halihazırda yani. Bekliyor şu anda. Ona emredilecek, izin verilecek, üfleyecek. Meta <gülüyor> yukmaru <gülüyor> bin nefhi fe yenfukh. Fe kenne zalika ala sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözleri sahabeye ağır geldi. Yani bir normal gördüğümüz somut bir hayat var. Koşturmaca var, bir şeyler var. Bir şeyler yapıyoruz. Bir de böyle bir gerçek var. Ashabı ağır gelince Resulullah aleyhissalatü ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem قولوا حسبunallahu ve ni'mel vekil. Diyor ki ashabına حسبunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel Vekildir değil diyor. Bu hadis rivayet ediyor. sahih bir hadis. Evet. Bu bab ile ilgili son iki hadisimizi alıyoruz. <gülüyor> diyor ki 15. hadis Ebu Hurayra hadisi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men khafe Kim diyor korkarsa. Yani bir yere yolcuğa çıktıysa. Ulaşmak istediği yere ne var Gece de olsa çıkar. Değil mi? Çok biz gidelim der. Kalkalım. Ulaşmamız lazım. O men ellece belagal menzil. Kim de diyor o ciddiyetle gece yola çıkarsa menzile ne yapar? Tabi Adıyaman'daki menzil değil. Menzil hedef. Evine, barkına ulaşır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ela inne sıl'atallahi galiye Bakın Allah Resulü aleyhissalatü çok ilginç bir ifade kullanıyor. Allah'ın silah Ne demek sil'a? Hayır. silah değil. Sil'a. Meta. Mal. Allah'ın diyor metası pa pahalıdır. Allah'ın cenneti pahalıdır. İnne sil atallahi, Bakın. Allah'ın diyor metası Allah'ın metası pahalıdır. Ela inne sil'atallahi el-Cenne. Allah'ın metası nedir? Cennettir. Yani öyle kolay yok bu iş. Yani hiçbir şeyden habersiz bir şekilde, her şeyin tıkırında, umurunda olmadan, kalbimiz temiz, Allah bizi seviyor. Yani otobüs vaktinde gelse Allah bizi seviyor. Değil mi? Ondan sonra yolda giderken para bulsan Allah bizi seviyor. <gülüyor> Ama senin namaza muvaffak kılmıyorsa o zaman onu niye Allah bizi sevmiyor diye açıklamıyorsun. Veyahut Allah seni hayra muvaffak kılmadığı zaman, harama bakmayı sana, seni engellemediği zaman. O zaman niye böyle bir şey düşünmüyorsun? Evet bu hadis İmam Terimiz'i rivayet ediyor. Son hadis. Ayşe radiyallahu anh'a قال et. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Yüpşer insanlar, yarınki kıyamet hufat, uğrat, gırla. İnsanlar kıyamet günü çöl ayaklarında ayakkabısı olmadan ve sünnetsiz bir halde yaratılırlar. Ve koltu ya Rasulullah a.r. <gülüyor> ve nesâu cemiyen yandur, bazımla, bazı. Diyor ki Ayşe, kadın kadınlar erkekler bir arada. Hepsi birbirine bakacak, bakarak mı yaratılacaklar? Dedi olası tosallık. Ya Ayşe, Alâmır aşed men an yohmmahum zâlik. O gün diyor durum, o gün yaşayacakları öyle bir şiddetli durum olacak ki akıllarına böyle bir şey gelmeleri mümkün değil. Yani o günün vermiş olduğu sarhoşluk Kur'an-ı Kerim diyor ya. يَوْمَ تَرَنْنَاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا O gün insanları sen ne göreceksin? Sarhoş. Kıyamet kopacağı zaman sarhoş. O dehşet. 7.2 deprem yaşıyoruz. İnsanların, i̇nsanların nasıl sarhoş olduğunu görüyoruz değil mi? Size, siz bir de kıyamet sahnesini düşünün. Dağların dümdüz yapıldığını düşünün. Yani dağlardan bahsediyoruz arkadaşlar. İnsanoğlunun yapmış olduğu çimento demirden yapılan binaların yerle bir olmasından değil. O gün insanları sahraş görürsün. O gün her emzikli kadın ne yapar? Emzirdiği kadı, çocuğunu unutur, bırakır kaçar. Öyle bir gün. Onun için insanların يَوْمْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ be, Çocukların, Allah-u Teala aynen böyle diyor. Çocukların saçlarını ağırtacak gün. Çocukların saçlarını ağıracağı gün. Öyle şiddetli bir günde diyor. İnsanların böyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Bu hadiste muttefakun bu Buhari ve Müslim hadislerinden. Khauf bahsini bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta reca ümit bahsine geçeceğiz. Bir tarafı böyleyken için diğer tarafı da reca olması lazım. Bizi bu şekilde bu havf ve reca dengede tutması lazım. <gülüyor> allah Teala'dan niyazımız, isteğimiz bizleri hakkıyla kendisinden korkan kullarından eylemesi. Ondan ümidini kesmeyen, ümit var olan kullarından eylemesidir.